Cuma Suresi Necm 662 Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, bütün evrenin hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak olan, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan, Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar. O, ana kentliler, Mekkeliler içinde kendilerinden olan ve ana kentlilere ve henüz onlara katılmamış olan onlardan başkalarına Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş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 Ve Allah büyük armağan sahibidir. Necm 663 Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayan kimselerin durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan toplumun örneği ne kötüdür. Ve Allah şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna doğru yolu göstermez. De ki, ey Yahudileşmiş kimseler, eğer insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın yakınları yardımcıları olduğuna inanıyorsanız, eğer doğru kimseler iseniz hemen ölümü isteyin. Oysa onlar, ellerinin önden gönderdiği şeyler işledikleri suçlar yüzünden ölümü asla istemezler. Ve Allah yanlış kendi zararlarına iş yapanları çok iyi bilendir. De ki, şüphesiz sizin kendisinden kaçtığınız ölüm kesinlikle size kavuşacaktır. Sonra görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği ve algılanabilen her şeyi bilene döndürüleceksiniz. O, size yapmış olduğunuz şeylere haber verecektir. Necm 664 Ey iman etmiş kişiler! Toplantı günü salat için yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma için seslenildiği zaman Allah'ın anılmasına hemen koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Sonra da salat yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma gerçekleştirildiğinde hemen yeryüzünde dağılın ve Allah'ın armağanlarından arayın ve zafer kazanmanız, durumunuzu korumanız için Allah'ı çok anın. Necm 665 Ve onlar bir ticaretle eğlence gördükleri zaman ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan şeyler eğlenceden ve ticaretten hayırlıdır. Ve Allah Rızık verenlerin en hayırlısıdır.